Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin be. Günaydın, teşekkür ederim. Evet, şimdi orta vadeli hedefler açıklandı ve ilk defa da Türkiye'de bir 32 aydan sonra bir daralma olduğunu mesela sanayi üretiminde de rakamlar belirlendi. Öyle bilgiler var. Bir onların üzerine üç onda iki büyüme hedefinin de. E, evet. E, bu, öncelikle bunu birazcık konuşmamızda fayda var herhalde. E, tabii orta vadeli program a, bir bakıma yol haritası. E, hükümetin ekonomide 3 yıl boyunca ne yapacak? Ama tabii bu 3 yılda bir değil her yıl e, yenileniyor. Ama 3 yıllık yapılıyor. Ee, tabi aynı zamanda e, hani neydi, e, ne e, öngörülmüştü, ne oldu onu da tabi e, tespit etmek mümkün, daha doğrusu önemli. Onun için geçen yılki e, rapor ne diyordu, e, orta vadeli program daha doğrusu ne diyordu onu çok kısaca hatırlatalım. İzleyicilere %4 yani çok temel şeyleri söyleyeceğim %4 büyüme diyordu, ondan sonra cari açık azalacak diyordu, işsizlik azalacak diyordu. Aha, bütçede açığı da %1,5 olarak öngörülüyordu ki bütçe tabii en önemli unsur. Çünkü hükümetin bir anlamda en iyi kontrol ettiği makroekonomik büyüklük bütçe açığı. Şimdi bu peki ne nereye doğru gidiyor? Bunu tabii bu yıl için söylüyorum, 2012 için. Nereye doğru gidiyoruz? Bütçe Büyüme %3 yani bunu artık herkes kabul etti. Çünkü nitekim bu yılki programda 2012 yılı için %3.2 diyor. İşte IMF'te 2.3 diyordu ki hiç ben katılmıyordum tabii çok düşük buluyordum. O da %3'e çekmiş birkaç gün önce yayınladığı tekrar revize edilmiş dünya ekonomi tahminlerini. Şimdi %4 yerine %3 büyüme bunu daha önce de tabii buradan paylaştık dinleyicilerle düşük bir büyüme. Ee, özellikle işsizliği hala arttırmadı ama e, bence eli kulağında e, bu açıdan tabii kritik olacak çok. E, bunu bir kere not edelim. Evet. Ee, i̇şsizlik azaldı evet öngörüldüğü gibi çünkü sonuçta büyüme yavaş yavaş düştü ama bu düşük büyümeye kıyasla istihdam artışı da çok yüksek. Olağanüstü yüksek. Özellikle hizmetlerde bunu ben de geçen hafta vurgulamıştım. Radikaldeki yazımda şimdi bu, bu da bir anormal durum var ve devam etmesi mümkün değil. Yani böyle çok geçici bir dönemlerde olabilir bu hizmetlerde öyle bir durum var ki şeyin üstünde katma değer artışı'nın üstünde istihdam artışı var. Hmm. Tabi hani verim negatif demektir. Ha, ne anlama demektir. geliyor? Bu şu açarım. anlama geliyor verimlilik düşüyor demektir. Yani siz hmm. daha çok aynı miktarda hizmeti daha çok kişiyle üretiyorsunuz demektir. Hı hı. Şimdi bu tabi hizmetlerde bu olabilir. Mesela sanayide böyle değil tam aksine. Sanayide verimlilik artışları büyümeyi sürüklüyor. Çünkü hemen hemen hiç istihdam yok. Halbuki %2,5 civarında bu yıl bir sanayide büyüme var. Sanayiden söz etmişken sen girişte hatırlattın. Dün açıklandı sanayi üretim endeksi. Evet. Şimdi orada tabi düşme, yıldan yıla bir düşme gözüküyor ama onun takvim etkisinden arındırmak lazım bayramlarla ilgili. Onu da yapıyor TÜİK. Orada çok az bir artış görülüyor. Yani sanayi üretimi düşmedi henüz ama çok çok yavaşladı sanayi. Şimdi bu manzara bize şunu söylüyor. %3.2 diyor hükümet bu yıl için ama onun dahi altına düşülebilir. Şimdi bir kere demek ki büyümede beklenmedik bir şey oldu yani. Bir olumsuz gelişme oldu. Hükümetin öngöremediği. Bu tabii bütçeye de yansıdı. buçuk. Yerine bu yıl %2.3 tahmin ediyor hükümet. Üstelik o yaptığı zamlara rağmen yani bütçe açığını. Burada da yani ne olduğunu biliyoruz. Büyüme aşırı düşünce bu sefer şeye çok dayanıyor. Dolaylı vergiye, ÖTV'ye, KDV'ye dayanan bir vergi yapımız var. E büyüme düşünce tabii daha az alışveriş demek, daha az vergi demek. E o zaman da Bütçe hesapları tutmadı %1,5'un çok üstüne %3'e doğru gidiyordu Bütçe açıyor belki geçecekti Müdahale edildi İşte malum zamlar yapıldı Fakat bu zamlar çok verimsiz Yani hani hem halkı tabii özellikle yoksul kesimi Doğalgaz vesaire çok zorluyor Ama aynı zamanda enflasyonu da arttırıyor e Tutmayan bir başka hedef de enflasyon hedefi oldu Yüzde 6 küsurda bitirebileceğini düşünüyordu hükümet de, Merkez Bankası da bu yıl sonu. Şimdi yüzde üzerine çekildi tahminler. Şimdi böyle olunca tabii önümüzdeki yıllardaki öngörüler ne kadar tutacak orası büyük soru işareti. Yani 2012'yi karşılaştırdık. Geçen yıl ne öngörülmüştü, şimdilik ne oldu? Fakat tabii 2013, 2014, 2015 yayınlanmış durumda bu yeni orta vadeli programda. Orada büyümeyi tekrar önümüzdeki yıl %4 ondan sonra %5'e çıkacağı, işte cari açığın azalmaya devam edeceği çünkü büyümeyi ihracatın taşıyacağı ki son bir yıldır böyle bunu belki not etmem hatırlatmam gerekirdi. Yani aslında olumlu da büyüme düşük ama nitelik itibarıyla. Daha iyi bir büyüme. Arzulanan bir büyüme. Çünkü ihracat taşıyor büyümeyi. Bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyor hükümet ama büyümenin üçten yavaş yavaş %5'e yükseleceğini işte bence esas hani sırtı şey burası hakikaten bu olur mu? Olmazsa ne olur? Evet, bu olur mu dediğin nokta tam olarak yani %5'e, yüzde %5'e çıkar mı? Evet. Hem ama hem ihracat kaynaklı olacak büyüme hem de yüzde %5'e çıkacak önümüzdeki 2-3 yılda. Şimdi bu burada tabii ben açıkçası çok iyimser olamıyorum. Yani çünkü neden büyüme düşük? Biz ancak bu cari açıktaki şeyi düzeltmeyi iç talebi çok fazla sıkarak yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Dışarıda gelişmeler de şey değil. Olumlu değil. Bizim halen %40'ın altına da düşse payı halen en büyük pazarımız Avrupa. E oraya Avrupa'da durgunluk malum devam ediyor. Evet. Durgunluk devam ediyor. Dolayısıyla oraya çok ihraçat yapamıyoruz. Düşüyor ihraçatımız Avrupa'ya. E geri kalan yerlere Suriye, Irak'la ne kadar papaz Evet. dinleyiciler biliyorlar. Orada ne kadar umut edebiliriz bu işler mi önümüzdeki yıllarda bilemiyorum. Ama genel olarak dünyada zaten bir yavaşlama var büyümede ve bizim iç talebi bu kadar kısarak sadece ihracatla %5 büyümemiz bana biraz muvize olur gibi geliyor. Bu tabii hiç başarılmaz değil ama çok esaslı yapısal reformlar gerekiyordu. ...iş gücü piyasasında, enerji piyasasında... ...mesela orta vadeli program bu konularda... ...çok daha mahcup... ...geçen yıl çok daha iddialıydı... ...bu yıl bu iddialarından... ...vazgeçmiş gibi duruyor... ...bu bakımdan ben açıkçası... iyimser değilim... ...yani biz tekrardan büyük bir seçimlerde gelirken... ...iyice sıkışacağız... Hiç talebe gaz vereceğiz... ...gene eski usul böyle bir yıl... ...belki bilemedin iki yıl... ...dış kaynakla büyüyeceğiz... Ondan sonra cari açık tekrar %10'ları bulacak. O zaman tekrar panikleyeceğiz bu sefer cari açık çok arttı diye. Yani çok sağlıklı bir gidişat yok ekonomide özetle onu söyleyeyim. Evet bu oldukça tabii düşündürücü bir durum. Çünkü zaten başka alanlarda da problemler de devam ediyor. Biraz önce de değindiğimiz evet, gibi. Nasıl? yani bütün komşularla çok ciddi problemler evet. var. O yüzden bu ekonomik gidişatın kötüye dönmesi siyasi ve sosyal gelişmeleri de olumsuz yönde etkileyecek diye endişe etmeden Kesin, duramıyoruz. Kesinlikle. Ee, tabii bu arada şey de tartışma devam ediyor yani hükümet içinde işte çağlayan hani gazcılarla gazcılar, diyelim basitleştirerek. Evet, doğru. o da devam de, ediyor. Çağlayan hala ısrarla biz çok daha hızlı büyüyebiliriz. Işte gaz verelim krediye vesaireye diyor. Yani onun dediği tabii büyüme aslında bir ihracatla büyüyeceğiz diyor ama böyle şeyler söylüyor ki aslında biz iç talebi canlandıralım, öyle büyüyelim diyor. O bakımdan biraz şizofrenik bir durum da var. Evet. Bu. Ee, şey tabii Hükümet ben açıkçası yani babacanık rencileri diyorum ve diyelim destekliyorum. Çünkü öbür türlü büyümenin gideceği fazla bir yol yok. yani Büyürsünüz bir altı ay bir yıl tekrardan ondan sonra işte kur şokuna maruz kalabilirsiniz. Tekrardan ya da siz kendiniz ciddi bir düzeltme yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü Türkiye kendi kaynaklarıyla yeterince büyüyemez durumda bunun için mutlaka verimlilik artışları maliyet ve verimlilik artışları yani maliyetlileri düşürmek ve verimliliği arttırmak lazım verimlilik de o kadar kolay değil kurumsal reformlar yapacaksınız işte araştırma geliştirmeye çoktan daha fazla para harcamamız gerekirdi inovasyona öyle eğitim düzeyi ortada yani bu eğitim düzeyini şimdiden sonra hızla geliştirsek kalitesini arttırsak nereden baksan 10-15 yıl sonra bunların geri dönüş olur, verimlilik olarak. Öyle kolay değil. Kuşakları iyi eğitmek, kaliteli eğitim vermek. Bunlar hep geçmişte yapılmadı yeterince. Şimdi bunların tabii şeyi, faturası çıkıyor yavaş yavaş ortaya. Ben en büyük şey pazartesi günü işsizlik açıklanacak. Yani ben bu sefer işsizlikte bir artışın artık görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani daha doğrusu ön sinyaller de o yönde. O bakımdan bence politik olarak söylediğin gibi sıkışacak hükümet. Evet, tabii bir de bunun, bu çerçevenin, bütün bu tartışmanın işte araba metaforlarıyla da karışık olarak evet. devam eden bütün bu tartışmanın içinde çok önemli bir eksiklik de bana şey gibi geliyor. Yani yani e, ekonominin mekanik yorumlarını yaparken bu şekilde analizlerini yaparken bunun içine iklim değişikliği gibi çok önemli bir etkenin de hesaba katılmadığını yani Amerika Birleşik Devletleri seçimlerindeki başkanlık adayları arasında da hemen hemen hiç konuşulmuyor. Ama çok büyük bir ekonomik etken olarak problem olarak karşımıza çıktığı da aşikar. Yani mesela... Yani Tabi değişik şey... düzeylerde etkiliyor. Şimdi bu son yayınlanan rapora baktım. Ee, orada şöyle bir takım hesaplar yapılmış, tahminler yapılmış. Bazı gelişmekte olan ülkeleri bu iklim değişikliği yani küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği ciddi gayri sahte yürütücü hasıla özellikle tarım üzerinden kayıplara neden olmaya başlamış durumda. Evet. Şimdi bu tabi ciddi bir sorun. Yani biz bir taraftan diyoruz ki büyüme lazım. Büyümemiz lazım. Bu doğru bir yönüyle çünkü işte büyüyen bir nüfus var. Daha çok kadın çalışıyor. Çalışmak isteyecek. Eğitiliyorlar çünkü. İşte nereden baksan bizim yüzde beş büyümemiz şart yani. Zaten orta vadeli programda bunu öngörüyor. Bu gerçekçi bu yapılabilir ama buna nasıl ulaşacağımızı biraz önce konuştuk. Tekrar ona dönmek istemiyorum. Bu taraftan bu büyümenin başka bir yönünü hiç tartışmıyoruz. Çok haklısın. Mesela Türkiye'de bu acaba iklim değişikliği, tarım üretimi ne, bir takım kayıplara e, neden olmaya başladı mı? E, bazı ülkelerde %2-3 tahmin ediliyor. Bu yani çok büyük bir rakam. Gayri sahibi yurt dışı asılanın %2-3'ü. Evet yani şimdi bu dünya de, hasılasının da %3-10'da 2'si. Evet, e, bir de diyor, ki, 2'si. önümüzdeki 2030'larda %11'e çıkacak evet. diyor. Şimdi bir taraftan sen bu tarz bir büyümeyle aynı zamanda ciddi öbür taraftan kayıplar yaratmaya başlarsan, burada tabii tutarsız bir durum var demektir. Dolayısıyla bizim aslında belki daha yavaş ama şeye yönelik bu küresel ısınmayı düşürücü çok radikal tabi artık politikalar gerekiyor. Bence biraz geç de kalındı. Ve bütün dünya radikal yani. politikalara harcanacak parayla şeyi bir düşük büyümeyi belki göze almak çok daha şey hayırlı olabilir. Çünkü uzun dönemde kayıpların daha büyük olma ihtimali var. Evet bu konuda ben şunu da müsaade edersen eklemek istiyorum. Şimdi iklim değişikliği konusunda çok önemli bazı biraz önce üzerinde konuştuğumuz rapor başta olmak üzere ki çok kapsamlı bir rapor. Evet. Pek çok evet. rapor çıkıyor. Yani 300 küsur sayfalık işte bu DARA denen kuruluşun evet. bayağı çok ülkenin katıldığı uzmanların katıldığı bir raporda yani yılda bir onda altılık bir büyümeden yani şeyden gayri safiye hastalardan düşme evet. öngörüyor ve bu Hindistan'da mesela %5'e kadar filan çıkacağını evet. öngörüyor. Müthiş şeyler yani rakamlar var. İkincisi evet. bu şeyin yeni yayınlanan bir rapor vardı. Bugün önümüzde Münihre, reasürans şirketi, dünyanın en büyük reasürans şirketi de diyor ki iklim değişikliği bütün bu gelişmelerin arkasında var. Sel ve diğer kuraklık gibi faciaları bunun dikkate alınması gerekir diyor. Bugün daha yeni bir rapor var Guatemala'dan. Geliyor. Sadece Orta Amerika'da 1 milyon mısır ve soya fasulye yetiştiricisini derinlemesine etkileyecek bir şeyden bahsediyor. Şimdi aynı zamanda da Enerji Bakanı'nın 2 gün önce yaptığı bir toplantıda işte 2023'e kadar yüksek oranda kömür çıkartacağız ve büyük bir şey öngörüyor. Yani çevre tahribatını daha doğrusu küresel iklim değişikliğinin Yaratacağı etkileri çok artıracak bir e, planlama yaptığı göze çarpıyor özelleştirilecek e, kömürlerle vesaire. Türkiye için bir ekleme de ben yapayım. Türkiye tarihinde ilk defa saman ithal etmiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa saman ne ithal, ithal etmiş. Saman. saman ithalatı yapılmış. Yani bu sene herhangi bir şekilde böyle bir hasılat çıkmamış, masulat çıkmamış. Bu sebepten ötürü yurt dışından saman hem hayvancılık açısından hem de tarım açısından böyle bir e, notta düşünmüş Yani olur. bunların hesaba katılmaması da yani bana biraz eksik gibi geliyor. Şimdi aslında tabii şeyde de bir tartışma başladı. Yani doğrudan iklimle ilgili değil ama onlara da dolaylı olarak e, ilgili e, gayri safi yurt dışı hasılayı biz e, mevcut metotlarla ki bu 1903'te işte, 40'larda ellerin başında geliştirildi. Daha çok Kozleç'in buna çok önemli katkıları oldu. bir bu metodoloji bugüne kadar devam ediyor. İşte belli bir hesaplama yöntemi var dair safi yurt dışı haslanın. Bu tabii bazı çok önemli varsayımlara da dayanıyor, bazı kabullere dayanıyor. Şimdi bunlar da tartışılmaya başlandı. Şimdi yani mesela diyelim ki daha çok bisiklet ürettik, daha az otomobil ürettik. Neden? Neden? İşte Avrupa'yı sık giden Avrupa'yı bilen dinleyiciler Zaten görüyorlar ama Bilmeyenlere de biz aktaralım Ben mesela çok şaşırtıcı bir şekilde Şeyin ne kadar bisikletle Büyük kentlerde insanların bisiklet kullanarak Ulaşım yaptıklarını görüyorum Ve yani bu her geçen gün artıyor Hatta tanıdık eş dostlar Bir de bisiklete geçmişler Bu tabi çok şaşırtıcıydı Bir Türk için Değil mi? Arabadan bitirilen, evet. vazgeçmeyen. E şimdi bisiklet üretimi arttı, otomobil üretimi düştü. bu gayri safi yurt dışı hasılaya düşüş olarak yansır. Çünkü otomobil malum yani şeyden çok daha pahalı hani değer olarak bisikletten. Şimdi biz acaba peki gayri safi yurt dışı hasılanın gerçekten azaldığını söyleyebilir miyiz bu durum? Evet, bu dediğim daha doğrusu gayri sahtiyörtücü hastalığının mevcut metodolojiyle ile azaldığını biliyoruz, tamam kabul de bunun toplumsal refahı düşürdüğünü ya da düşürdüğünü işaret ettiğini söyleyebilir miyiz? Hayır, çünkü bisiklet, bildiğin gibi hem bir kere zaten bu iklim evet. şeyine e, bozulmasına e, bir olumlu katkı yapacak yani onu durdurucu bir e, etki. Ee, aynı zamanda insanların daha refahı artıyor. İşte, Otomus sıkışıklıklar yok Belki Daha sağlık için, daha şey yararlı falan. Yani lafı uzatmayalım. Nereden baksan çok ciddi bir aslında belki de gayrı sadri yurt içi hasıla artışına tekabül ediyor da yani, refah artışına tekabül ediyor. Ama biz bugünkü yöntemlerle bunu ölçemiyoruz. Şimdi bu da tartışılmaya başladı. Evet, stiglitz ülkelerde. E, evet, var arasında. Yani bu ciddi olarak acaba biz Yeniden bu metotları gözden geçirecek mi deniyor? Steve Seyfettin, Joseph Stiglitz'in de son kitabı The Price of Inequality yani eşitsizliğin bedeli. Yani bugünün bölünmüş toplumları nasıl geleceğimizi tehlikeye düşürüyor diye çevirebileceğimiz başlıkta. Bunu önemle tartışıyor. Bütün kitabı maalesef evet. okuyamadım ama bu bölümüne göz attım. Bu tamamen senin dediğin gibi bir kenara bırakılmalıdır bu gayri safi yurt içi terimleri falan ve yepyeni bir ölçüme geçmemizin Doğru. çoktan evet. zamanı geldi, geciktik bile diyor zaten. Yani. Evet, bu tabii önümüzdeki e, yılların en önemli tartışmalarından biri olacak. Tabii iklim de sıkıştırıcıkça yani bu iklim değişikliğinin ekonomiye verdiği zarar daha görünür, daha kabul edilir e, oldukça. Sanıyorum bu tartışmalar da önemli bir şey kat edecek yani daha henüz emekleme aşamasında ama tabi bunun yani senin benim istiyoruz şey saçların aydınların şununun kabul etmesi yetmiyor bu hükümetlerin özellikle de büyük hükümetlerin dediğin gibi Amerika'nın Çin'in evet. mesela evet, evet. Çin, Amerikasız ve Çin'siz bunlar boş laf Biz istediğimiz kadar. Örneğin, şey dedim, yeni bir büyüme tarzı geliştirelim, daha işte farklı bir yaşam biçimine doğru evrilmeye başlayalım. Bu çok fazla bir şey olmayacak katkısı. Ama Çin ve Amerika tabi burada hayati ve her ikisi de farklı nedenlerle buna yanaşmıyor. Bu, tabii çok Çok vayım evet. Ben de hep bunu hatırlıyorum. Özellikle iktisat konuştuğumuz bir programda sana da bir kere daha söylemek isterim. Evet. Kopenhag'daki iklim değişikliği zirvesinde 2009'da bir aktivistin elinde bir şey vardı. Pankart, Hı -hı. ölmüş bir gezegende ekonomide yoktur diyordu doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> yani onu hatırlamam <gülüyor> hatırlamamak mümkün değil yani. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkür Peki, ederiz. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.